Merhaba, bugün altın gibi farazi değil, gerçekten değerli iki mahkeme kararı ile programımızı açalım. Koza Altın'ın çevre mücadelecilerine ve bir muhabire yönelik açtığı tazminat davasında yargıta Yerel Mahkeme'nin kararını onayladı ve şirketin tazminat talebini reddetti. Muhabir Özer Akdemir 10 Şubat 2009'da Zehirli ihtimal Haberinde Bergama Oyacık'ta altın madeninin atı havuzunu basan sel sularının tarlalara dolması ile ilgili yaşanan endişeyi dile getirmişti. Koza Altın ise haksız yere suçlanarak kişilik haklarının zedilendiği iddiasıyla haberde açıklamalarına yer verilen Bergama Çevre Platformu sözcüsü Erol Engel, maden mühendisi Hasan Gökvardar ve avukat Arif Ali Cangın'ın yanı sıra muhabir Özer Akdemir ve Evrensel Gazetesi aleyinde olmak üzere toplam 70.000 TL'yi bulan bir tazminat davası açmıştır. Davanın ardından birçok kurum şirketin yaşam savunucularını susturmak ve maden aleyhine haber yapılmasını engellemek için bu yola başvurduğu dile getirmiş. Buna karşı mücadele çağrısında bulunmuştu. Yerel mahkemede geçtiğimiz yıl Mart ayında tazminat talebinin reddiyle sonuçlanan davayı temiz eden Koza şirketine Yargıtay'ın kararıyla tazminat kapıları bir kez daha kapandı. Mahkemeleri yaşamı savunanları savunmalarından dolayı kutluyoruz. İkinci güzel mahkeme kararı Türkiye'nin dört bir yanından kervanlarla ilgili yola çıkarak Ankara'ya giden ve 4 Haziran 2011'de Çevre Bakanlığı önünde açlık arkadaşlarına destek olmak için oturma eylemi yapan çevre mücadelecileri hakkında. Bakanlık önünde oturma eylemi yaptıkları için gözaltına alınan çevrecilere takipsizlik çıkarken Savcı Nadi Türkarslan toplantı ve gösteri hakkını savundu. Eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle polis gruba müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da 10 çevreci hakkında izinsiz toplantı yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcı Türk Aslan, çevreciler hakkında dava açmaya gerek görmeyerek takipsizlik kararı verirken kararda toplantı ve gösterilerin anayasal bir hak olduğunu, gruba dağılmaları konusunda uyarı yapılmadan doğrudan gözaltı uygulanamayacağını vurguladı. Tekrar altın madenciliğine karşı sürdürülen mücadeleye dönelim. Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Halkların Demokratik Kongresi üyesi ve Çanakkale Çevre Platformu üyeleri yaşam kaynağı Kaz Dağları'na sahip çıkma çağrısında bulundu. Çanakkale'de 868 adet maden ruhsatı verildiğinin altın sondajları, termik santraller, çimento fabrikaları ve taş ocaklarıyla Kaz Dağları yöresinde doğa ile birlikte kültür mirasının da geri dönülmez bir biçimde talan edildiğinin vurgulandığı açıklamada Halkın istemediği termik santraller göremizde kurulamaz. Altın işlemiciliği yapılamaz. Termik santrallerin kurulmasına da, işletilmesine de, altın madenciliği yapılmasına da, çimento fabrikalarına da izin vermeyeceğiz denildi. 858 maden ruhsatının verildiği Çanakkale'de, Antik Paryon kentinde, Bigada, Değirmencik, Kemerbekirli köylerinde kurulmakta olan yaklaşık 3000 megavatlık gücünde 3 içtaş termik santrali olduğu Karabiga'da antik Priapos kentinde de yaklaşık 3000 megawatt gücünde 3 termik santral daha kurulmakta olduğu belirtiliyor. Açıklamada altın işletme ruhsatları, çimento termik santral izinleri iptal edinceye kadar mücadelenin sürdürücüye vurgulandı. 20-22 Haziran 2011'de yani bu yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşecek olan Rio Artı 20 zirvesi için Türkiye'nin varsa en yeşil ekonomi uygulamaları seçilecek. Ulusal Rapor Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanıyor. Rapor Rio artı 20 zirvesinde sunulacak en iyi uygulamaların seçim sürecine kamu, özel sektör, sivil toplum, yerel yönetimler ve üniversiteler başta olmak üzere geniş bir katılımın sağlanması hedefleniyor. Projenin son başvuru tarihi 17 Şubat 2012. En güzel uygulamalarınızla başvurabilirsiniz. Bartın milletvekili Rıza Yalçınkaya Amasya'da termik santral kurma girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Termik santrale karşı Bartın halkı ve Amasya halkının göstermiş olduğu duyarlılığın azaltılması ve direncin kırılması için yapılmayacağına dair söylemlerin ortaya atıldığını ama bunun tam tersinin söz konusu olduğunu söyleyen Yalçınkaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği cevapta santral kurulacak alanın ön izin kaydığının yapıldığını belirtti. Yalçınkaya bu yazışmalar hızlı bir şekilde kamuoyundan saklanarak gizli ve saklı şekilde yapılıyor. Bu firmanın Amasya'da termik santral kurulması için girişimlerinin önü açılıyor ve son aşamalara geldi dedi. Yalçınkaya Amasya'da 2011-299 sayılı olurla HEMA AŞ'ye 2011-300 sayılı olurla Batı Karadeniz Elektrik Üretim AŞ'ye kesin izin ve bedelin 6 Eylül 2013'e kadar alınması şartıyla 24 ay süreyle bedelsiz ön izin verildiğini söyledi. Son haberimiz için biraz kuzeye gidelim. Finlandiya'da pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %19 oy alan Yeşillerin adayı Pekka Havisto ikinci türe katılmaya hak kazandı. Hiçbir adayın çoğunluğu sağlayamadığı birinci tür seçiminde %37 oy alan sağ elimli Ulusal Koalisyon Parti adayı Sauli Niinistö'nün ardından ikinci sırada yer alan Havisto 5 Şubat'ta yapılacak ikinci tür seçiminde yarışacak. Yeşil aday Havisto'ya... Eğer sosyal demokratlar destek verirse seçimi kazanabilir. Evet, hepinize yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.